Evet, selamun Aleyküm. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Tamam. İnşallah afiyetlesiniz. Vizeleriniz iyi geçmiştir umarım. bize sınavlarınız beklediğiniz gibi oldu mu? Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu sene sorular önceden hazırlanmıştı. Ben soru hazırlama sürecinde müdahil değildim. İnşallah iyi geçmiştir. Öyle temenni ediyorum. Şimdi arkadaşlar normalde olmamız gereken noktadan biraz gerideyiz. O yüzden bugün inşallah iki dersi işleyelim istiyorum. Allah izin verirse. Şimdi e, birinci dersimiz bugünkü e, yedinci ders. Şu anda işte özetini ekranda gördüğünüz e, finalde müdahil olabilirim. E, şu anda henüz kesin değil ama finalde olabilirim. Çünkü bu e, dönem okulda başka görevler e, olmuştu. O yüzden ben eğer müdahil olacaksam sizi mutlaka haberdar ederim arkadaşlar. Şimdi e, dolayısıyla inşallah yedinci e, dersimizi ve sekizinci dersimizi işleyelim. Artık 8. dersten itibaren biraz daha tanıdık coğrafyaya, Anadolu coğrafyasına geliyoruz. Beylikler dönemi sonrası Osmanlı'nın kuruluşu. Dolayısıyla bugün inşallah sıkıştırabilirsek, onları arkadaşlar, hocalarla istişare ettikten sonra size ben söyleyeyim, yani ilk 7 ünite finalde olacak mı olmayacak mı, onları şey yaparız, sonradan inşallah size ben bildiririm. Ee, ama finalde belki muhtemelen ben de inşallah e, müdahil olurum. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü e, ilk dersimizle alakalı önemli noktaları inşallah ben size e, şey yapacağım, e, anlatacağım. Çok fazla detaya girmeyeceğiz bu e, yedinci dersle alakalı. Sekizinci dersle alakalı biraz e, detaya gireceğiz. E, i̇nşallah arkadaşlar... Nurettin Hocalarla bir görüşeyim ben. Ondan sonra şey yaparız. E, size, size söylerim. Şimdi arkadaşlar bugün işte e, Eyyubiler, efendim söyleyeyim, e, Safaviler, e, Kaçarlar gibi bazı Türk devletleri üzerinde e, konuşacağız. Şimdi e, İbn Haldun'un bir teorisi vardı biliyorsunuz arkadaşlar Asabiye teorisi ve bu Asabiye teorisine göre e, yaklaşık dört e, nesilde bir hanedanlık çöker. Çünkü birinci nesil büyük gayretler sarf ederek devleti kurar. İkinci nesil onları görerek bu nasıl zorluklarla çekildiğini fark ederler ve onlara yardımcı olurlar. Üçüncü nesil birinci nesli tanımadığı için sahip olduğu varlıkların hep önceden beri olduğunu düşünür ve hamaseti azalır. Dördüncü nesil ise artık e, tamamen safahata dalır ve e, ve bu şekilde de işte dört nesilde aşağı yukarı dört beş nesilde bir hanedanlık çöker. Bu da aşağı yukarı bir çeyrek milenyuma denk gelir arkadaşlar. Dikkat et, etmişsinizdir. Şimdiye kadar neredeyse gördüğümüz e, Türk beyliklerinin aşağı yukarı kahır Hani 250-260-270 e, yıldan e, ibarettir. Dolayısıyla da e, Eyyubiler için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Yaklaşık 3 asıra yakın 291 yıl, 250 yıldan bir 40 yıl daha fazla. E, Filistin, Mısır, Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika'da e, kurulmuş ve işte 1462'lere kadar devam etmiş e, bir e, Müslüman Türk devletidir arkadaşlar. Nehmeddin Eyyub bin e, Sadr tarafından e, kurulmuş ve yaşadıkları bölge malumunuz olduğu üzere hem Arapların hem Türklerin hem de Kürtlerin yaşamış olduğu bir coğrafyadır ve dolayısıyla da Eyyubilerin bu anlamda bir mozaik Türk devleti Türk İslam devleti olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu Necmeddin Eyyub'dan bahsettik. Bu isim oğlu sebebiyle önemli bir isim. Hani bazıları. Bazı oğullar vardır babaları sebebiyle önem kazanır. Bazı babalar vardır oğulları sebebiyle önem kazanır. Necmeddin Sadr gerçi her ne kadar kendisi Eyyubi devletini kurmuş olsa bile Selahattin Eyyubi gibi bir efsane komutanın babası olması hasabıyla de önemlidir. Demek ki Necmeddin Eyyub, Eyyub Selahattin Eyyubi'nin babasıdır. Şimdi burada bir de İmadüddin Zengi ismi var. O da biliyorsunuz bizim Türk ee, Halk folklorik edebiyatında Nurettin Zengi'ye itaf edilen çok fazla hikayeler vardır. Ee, oradan aklınızda e, kalsın. Tabii bu dönem arkadaşlar dedik ya işte 1171 li yıllar e, aynı zamanda Haçlı seferlerinin de e, olduğu e, dönemlerdir. Yani zaten e, Aslan Yürekli, şart ve işte Selahaddin Iyub'i e, çarpışması e, bu Haçlı seferleri esnasında meydana gelmiştir. E, ve dolayısıyla e, bu isimler, bu figürler e, burada bizim e, aklımızda kalması gereken isimlerdir arkadaşlar. Yehdiye ve Demek ki Selahattin Eyyubi de aslında bu e, zengilerin emrinde, Nurettin Zengin'in e, emrinde uzun yıllar e, görev yapmış muhteşem bir komutandır. Arkadaşlar bu Nurettin Zengi'den sonra küçük yaşta bir sultanın tahta geçirilmesi her konuda olduğu gibi, her yerde olduğu gibi burada da bir taht kavgasını tetiklemiştir. Arkadaşlar Arus-u Saltanat şerik kabul etmezler eskiler. Yani bu nedir biliyor musunuz? Mutlaka devletler, hanedanlar, sultanlıklar güçlü idareciler tarafından yönetilir ve bunlar asla ve asla ortak kabul etmezler. Şayet bu e, merkezi otoritede güçlü bir padişah figürü, sultan figürü yoksa taht kavgası başlar. Bu da iki türlü olabilir. Ya padişah e, pasiftir, e, eziktir, e, güçlü ve dirayetli değildir. ya da çocuk yaşlıdır. Yani e, aklı, melekeleri ve muhakemesi güçlü değildir. Bu iki halden birisi ne zaman olduysa ee, mutlaka bunun bu e, bir şeyle, bir taht kavgasıyla takip edilmiştir. Bu, bu olayı bir taht kavgası takip etmiştir arkadaşlar. İşte Nurettin Zengi'den sonra da e, küçük yaşta e, sultan olan e, ile beraber bir e, taht kavgası başlamıştır. Ve işte e, burada e, Nurettin Zengi'ye bağlı olarak çalışan bir komutan olan e, Selahaddin Eyyubi tabi caizse göreve çağrılmıştır. Nasıl ki 2. Murat'la Sultan 2. Mehmet arasında böyle bir göreve çağırma hadisesi olduysa, ilerleyen dakikalarda onu inşallah göreceğiz arkadaşlar. Burada da olmuştur ve dolayısıyla devlet Selahattin Eyyubi'nin idaresine geçmiştir. Şimdi dedik ya burada İslam dünyasının üzerindeki karabasan olarak bir haçlılar var. Bir de haşhaşiler var. Haşhaşilerin burada haçlarla birlikte bir ortak hareket yaptıklarını ve sünni dünyaya karşı e, tavır aldıklarını görürüz. Arkadaşlar bugün de e, maalesef İslam dünyasındaki bazı sekteryan grupların e, efendime söyleyeyim e, şu anda Orta Doğu coğrafyasında benzer senaryoları e, oynadıklarını görebiliriz. Arkadaşlar işte bu nasıl ki Yavuz batıya yönelmek için doğuyu itaat altına almak istemiştir. Selahaddin Eyyubi de ancak işte Mısır ve Orta Doğu'yu birlik altına alabildikten sonra Haçlılara karşı bir zafer kazanmıştır. Burada arkadaşlar El Cezire ifadesi çok geçer kaynaklarda. İki tane El Cezire vardır. Birincisi El Cezire'l-Arabiyye'dir. Yani bugünkü Suudi Arabistan toprakları Arap Yarımadası'dır. İkincisi de Diyarbakır da işte o iki nehrin arasında kalan Diyarbakır'ın güneyinde de olan bölgeye de El Cezire denmiştir. İşte bu El Cezire bölgesinin ilk fethedildiği dönemler Anadolu'daki en erken İslam topraklarına katılan bölgelerdir arkadaşlar. Ve burada Selahattin Eyyubi'nin işte Haçlı seferlerine karşı yapmış olduğu kazanmış olduğu büyük başarılar tarihe geçmiştir. The Kingdom of Heaven diye bir film vardır arkadaşlar, Cennetin Krallığı aslında Selahattin Eyyubi'yi anlatan bir hikayedir o. Eğer izlemediyseniz bu gözle bir daha izleyebilirsiniz, enteresan bir filmdir o da. Ondan sonra Selahattin Eyyubi'nin vefatından sonra El Melikül Efdal isminde yine genç yaşta bir sultan, genç şehzade tahta geliyor. Buna iç tahammül edemeyen amcaları oluyor. E, El Melekül Adil ve El Melekül e, El Aziz e, ve bunlar işte yani Selahattin Eyyubi'nin oğlunun küçük yaşta olması hasabıyla e, ona yakıştıramıyorlar tabiri caizse. Ondan sonra yapılan kumpaslarla önce e, büyük amca El Aziz tahta geçiyor. O öldükten sonra e, yerine küçük amca e, El Melekül Aziz'in küçük kardeşi Adil Aziz e, geçiyor. Ondan sonra o da e, Oğulları, oğulları arasında e, mülkü paylaştırdığı için bu eski Türk geleneğine uyarak arkadaşlar e, devletin parçalanmasını e, önünü açmış oluyor. Bakınız şimdiye kadar kaç tane Türk İslam devleti hanedanlığı gördük ise bunların e, yıkılmadan önce tarih sahnesinden silinmeden önce e, ekberiyet e, usulüyle çocukları arasında devleti pay etmeleri, toprakları pay etmeleri onların güçsüz hale gelmesi için bir sebep olmuş ve devlet ondan sonra yıkılmıştır. İşte Osmanlı'nın arkadaşlar uzun ömürlülüğünün sebeplerinden bir tanesi budur. Hiçbir sultan devleti eski Türk atalarının yapmış olduğu gibi evlatlar arasında pay etmemiştir. Bu çok önemlidir. İşte bu bununla alakalı olarak kardeş katli de yine bu çerçevede değerlendirilebilir. Şimdi Adil'in oğlu El-Melikül Kamil, Alman İmparatoru II. Friedrich ile savaşlara giriyor. Kudüs konusunda anlaşma yapıyor. Bu Friedrich de önemli bir figür Alman tarihi açısından. Ve yıl 1230'lara geldiği zaman arkadaşlar, İslam dünyası üzerinde işte Haşlı İttifakı, Haşhaşlı'lara ilave ilaveten yeni bir tehlike meydana geliyor. Bu tehlikenin adı da Moğollar arkadaşlar. Ee, acıması e, olmayan efendim söyleyeyim Orta Asya gelen e, işte sadece et yiyerek e, askerlerin yetiştirildiği işte atların burun deliklerinin kesilerek daha fazla hava, oksijenle daha hızlı koşmaların sağlandığı böyle enteresan savaş taktikleri olan e, Moğollar bir karabasan gibi çöküyorlar e, İslam dünyasına ve yani haçlara ilaveten, haşhaçlara ilaveten artık Müslümanların e, mol e, tehlikesiyle de e, karşı karşıya gelip onlara karşı bir mücadele göstermesi geliyor. Dedik ki işte devlet yani bu şekilde işte parçalanıp e, yıkılmaya e, üst tutuyor. E, bu esnada e, bir kadın figür arkadaşlar, Şecarı Dur isminde bir kadın figür tarih sahnesine çıkıyor. Zannediyorum yapılmadı ama şu ana kadar bu kadının hayat filme çekilmediyse mutlaka çekilmeli. Şöyle Duçuk enteresan bir bir Türk hanımı, bir, bir Türk kadını. Şimdi rahmeti tahi büyük yürüyici hocamız vardı. Sohbetlerinde öyle derdi işte eski Türk kadını tarif ederken böyle obaya yaklaşan haydutlara atına atlayıp çiftesiyle. Obanın dışına kadar kovalayabilecek kadındır işte Türk İslam annesi falan derdi. Bu Şecereddün öyle bir e, cangir e, annemiz ve e, sultanlığı ele, eline e, geçiriyor. İki yıl Eyyubi devletinin e, başkanı olarak Şecereddün eee devleti idare ediyor arkadaşlar. Sadece hani bu devleti idare etmekten e, ibaret değil. E, çok çok e, e, dirayetli bir e, devlet başkanlığı da e, yapıyor. E, rakiplerini ortadan kaldırıyor. Ondan sonra e, kocası işte evleniyor. Kocasını devletin başına geçiriyor ama ipleri kendisi elinde e, tutuyor işte Aybek ile. Ondan sonra e, ve bu şekilde e, Şecer-ül Dur Eyyubiler tarihinde önemli bir e, yer tutmuş oluyor arkadaşlar. Ve ve maalesef şecer Dur da daha sonradan ayrıldığı işte kocasının cariyeleri tarafından öldürüyor. Ve tarih sahasında o şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Memlükler dönemine de tabii ki tekabül ediyor şecer Dur'un şeyi. Memlük arkadaşlar biliyorsunuz mükatep köle demektir. 1250 ile 1517 yani kaç yıl? 267 yıl işte bakın yine. İbn Haldun teorisine geldik. Bu da e, Türk komutanların arkadaşlar Türk ordu mensuplarının kışla da planlayıp kurdukları bir devletlerimemlükler. Şehzade Dürün bu Fransa Kralı arkadaşlar 9. Louis'i perişan etmesi meselesi de çok önemlidir. Bakın Fransa işte Haçlı seferlerinde gelen bu Fransa Kralı 9. Louis. Louis ailesi önemli bir ailedir. Mesela Sultan Selim 3. Selim 16. Louis ile Louis diye okunur. S okunmaz Fransızca'da. 16. Louis ile ee, muharebeleri vardır. E, yani mektuplaşmaları vardır. 16. Louis ile. Demek ki ondan kaç asır önce 9. Louis e, yine bir e, Türk devleti olan e, Eyyubiler ve Memlükler e, döneminde e, bir Türk hanımefendiye devlet başkanına yeniliyor. O şey de çok enteresandır. Şimdi bu azatlı köleler, işte mükertep köleler, kölemenler diye de bilinir arkadaşlar. İşte bu Mısır bölgesindeki Türk devletlerinden bir tanesidir. Mısır ve Ortazov, Biladişşan coğrafyasında. Ve tam 267 yıl devam ediyor. Şimdi Şecer-i Durun ee, kocasıyla buluşmasının sebebi de enteresan. Ee, Aybek, İzzettin Aybek'le evleniyor. Onu sultan ediyor. Sonra bu e, damat bey e, Anadolu'da işte şeyde e, İslam coğrafyasında birliği sağlamak adına Musul emirinin kızıyla evleniyor. Bunu şecer kabul edemiyor. Ee, tahammül edemiyor. Ve onu öldürtüyor kocasını. Yani önce hani işte kadın kadın e, Kocasını vezir de eder, rezil de eder e, şeyine, sözüne bir örnek. E, Aybek'i öldürtüyor bu ikinci e, hanımla evlenmesi sebebiyle. Ondan bir yıl sonra da Şecer-i e, biraz evvel ifade ettiğim gibi Aybek'in cariyeleri tarafından zehirlenerek e, öldürülüyor. Ondan sonra e, İslam dünyasında işte bu hani Moğol tehlikesine karşı e, e, tehlikesine karşı... E, şey yapıyor. <gülüyor> evet, burada bir kadın dayanışması seziliyor gibiyim arkadaşlar. Ee, burada bir saltanat değişikliği e, Nurettin Ali zamanında e, yapılıyor. Şimdi saltanat değişikliğinin e, sebebi ilginç. Devlete karşı büyük bir tehlike geliyor. Bu tehlikeyi bu sultan, bu hani kapasitesiz sultanla bertaraf etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bir saltanat değişikliği yapmamız e, lazım diye Seyfettin Kutuz e, yönetime el koyuyor. Bu da çok enteresandır arkadaşlar. E, ve aynı Carut'ta Memlükler Moğolları yeniyor. Bu aynı Carut savaşı önemli bir savaştır. Bununla ilgili sorular gelir arkadaşlar. Aynı Carut'ta Memlükler Moğolları yeniyor. Bu onları İslam dünyasının en prestijli mutlaka, evet, çıkmıştır milleti haline getiriyor ama Seyfettin Kutuz yolda bir taht kavgasına kurban gidiyor. Kendisi de zaten bir darbeyle gelmişti. Kim öldürüyor onu? Baybars. Sultan Baybars öldürüyor. Arkadaşlar bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz yönetim değişiklikleri için neler var? Seçimler var. Aslında bakıyoruz mesela Türk İslam devletleri birbirleriyle işte savaşıyorlar katlediyorlar. Aslında bu yönetim değişikliği içinde. Yani aslında e, insanoğlu zaman içerisinde e, yönetimin el değiştirmesi, başka kimseler, aileler, hanedanlar tarafından yönetilmesi gibi tabi bir isteği e, işte oy vermek e, sistemiyle değiştiremediğinden dolayı savaşlar oluyor. Böyle bir teori var. Çünkü öldüren de Müslüman, öldüren öldürülen de Müslüman. Öldüren de Türk, ölen de e, Türk. Dolayısıyla Sultan Baybars dönemi kutuldan e, devralarak ki o da Müslümandır. 17 yıl boyunca o da İlhanlara e, ve Haçlara karşı çok büyük mücadeleler hem de başarılı mücadeleler ediyor. Sultan Baybars ismi de efsane bir isimdir arkadaşlar. Ve bu şekilde e, Sultan e, Baybars da aynı Selahaddin Eyyubi gibi Moğollara karşı ve Haçlara karşı e, büyük kalibiyetler kazandığı için Anadolu'da bir efsane isim. E, hale geliyor. Burada e, Seyfettin Kalavun ismi de yine çok önemli bir isim. Islahatçı bir isim arkadaşlar. Bu isim aklınıza geldiği zaman e, Burci Memlükler e, ile alakalı e, Müdebbirul Memleke yani bakın e, memleketi tedbir eden e, kollayan anlamında e, 7 yaşında bir sultanı tahta geçiriyorlar. Bakın hani önemli bir, de, önemli bir yaklaşan tehlikeyi bahane ederek e, ipleri eline almak, e, yönetimi değiştirmek bir e, yöntemse küçük yaşta bir insanın sultan olmasını sağlayarak perde arkasından da devleti idare etmek istenme şekli de yeni bir e, değişik bir yöntemdir. Ve e, Kalon'un bu şekilde e, yapmıştır. 7 yaşındaki sultana tahta geçirip ipleri eline almıştır fiilen. E, Haçlara karşı Ermeniler biliyorsunuz Anadolu o dönemde Ermeniler var savaşıyor ve en sonunda da El-Melikül Eşref kalamın oğlunu idareye geçiriyor. Şimdi bu El-Melikül Eşref'in arkadaşlar enteresan bir şeyi var. El-Melikül Eşref babasının başarıları üzerine devleti ele geçiriyor. Savaşlarda başarı gösteremiyor ama tarihler onun yaptığı yanlış tayinler yüzünden öldürüldüğünü söylüyor. Bak bu da enteresandır yaptığı yanlış tayinler gerçekten de Osmanlı'da da vardır bu. Eğer bir sultan e, tayin edilmesi gereken insanları tayin edilmeleri gereken makamlara mansıplara atamıyorsa, onların yerine başkalarını atıyorsa, o çok büyük bir nefret e, meydana getiriyor ve onun sonunu hazırlıyor bu aslında. Yani bir devletin karşı sultan şey Haçlara karşı Moğollara karşı ee, üstünlük kazanması yeterli olmuyor Bakınız devlet idaresinde. Ee, tarih boyunca hep böyle olmuştur bu. Ee, atamaların da zamanında e, hak edişlere göre e, ve uygun münasip mansıplara e, yapılmış olması gerekiyor. Ve işte bu Seyfettin Kalavu'nun oğlu Elmelikül Eşref yapmış olduğu yanlış e, atamalar e, yüzünden e, hal ediliyor. Ondan sonra işte onun oğlu geliyor. İşte 42 yıllık bir e, istikrar dönemi var. Bakın bir e, yerde istikrar uzun süreli e, dönemlerde meydana geliyor arkadaşlar. E, Hz. Osmanlı da tabii ki böyleydi. O da güzel bir örnek. Teşekkür ediyoruz e, Tuba Hanım'a. Yani orada da bir e, nepotizm, kronizm var. Orada da bir asabiyeye dayalı yanlış atamalar var. E, tabii başka sebepler de var. E, ve Bakınız 1421 yılında Memlük tahtına 2 yaşındaki e, Ahmet bin Şeyh el-Mahmudi geçiyor. Ve 7 ay sürüyor. Ondan sonra arkadaşlar Memlüklerde 1421'den 1500 e, yıllara kadar tabiri caizse dikiş tutturamıyorlar. Çünkü e, bir gece süren sultanlıklar var. İstikrar denen bir şey kalmıyor. Yani siyasi, siyasi istikrarın olmadığı yerde arkadaşlar e, ekonomik istikrar da olmaz. Ekonomik istikrar ve siyasi istikrar bir paranın iki yüzü gibidir. Ee, ve sultanlık, bakınız, cazibiyetini kaybediyor. Yani hiç kimse yönetime e, talip olmak istemiyor. Çünkü yönetime talip olanlar çok kısa süre yönetimde kalıyorlar. Ve bunun sonunda canlarını veriyorlar. Bu arada bir e, istisna dönemi olarak Sultan Kayıt Bay dönemi var. 28 yıl e, sürüyor. Ve Dediğim gibi ne zaman e, uzun süreli bir e, dirayetli sultan olmuşsa orada bir e, istikrar olmuştur. Memlüklerin bu son döneminde de böyle bir e, istikrar e, vardır. Bu arada tabii yeni ticaret yollarının Portekiz'in eline geçmesi gibi e, dünyadaki ekonomik dengeleri değiştiren bir gelişme oluyor arkadaşlar. E, ve netice itibariyle 1517'ye geldiğimiz zaman... Yavuz Sultan Selim son Memlük Padişahı Kansu, Kansu Gavri, arkadaşlar nerede? Mercidabık ortadan kaldırıyor ve böylelikle e, Memlükleri tarihe, e, tarihin tozlu e, sayfalarına mahkum ediyor. E, Gavri'nin cesedi bulunamıyor ama Mercidabık Savaşı'nın ardından Halep, Hamad, Humus, Dimeş, yani Şam-ı Şerif e, Osmanlıların eline geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar ve bu şekilde de 1517'de e, Memlükler e, tarihe karışmış oluyor. Şimdi e, yine aynı dönemlerde yaşayan e, Altın Orda. Şimdi arkadaşlar e, Altın Orda Altın Çadır demek aslında. Yani bu e, sultanın e, çadırının üzerindeki e, şey altından olduğu için o ismi almış bir Türk hanedanlığı. 1241-1502 yeniden İmralı'nın teorisi arkadaşlar 261 yıl çeyrek melenyum civarında bir hanedanlık ve aşağı yukarı aynı sebeplerden dolayı yıkılıyor ve burada Batuhan var bugün Batu isim soy ismi vardı bakınız biliyorsunuz bizim diplomatlardan İnal Batu gibi o işte bugün hala kullanılan birçok isim bizim bu dönemden gelir arkadaşlar i̇şte Cengiz gibi Batuhan gibi ee, bu biraz daha kuzey, doğu Asya. Ee, yani daha böyle güneyde falan değil de daha e, kuzeyde. İşte Berke e, Han e, zamanda bunlar İslam'ı e, benimsiyorlar. Bunların iki büyük e, tehlikeleri var arkadaşlar. Hani her devletin, her hanedanlığın bir, e, karşısındaki bir meydan okuması var. Bunların birinci meydan okuması e, Medvedev. Medvedev nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Rusça. Bilen var mı? Kübra Hanım herhalde geç geldi şeye. Ee, arkadaşlar bu Ibn Haldun'un teorisi şey. E, asabiyet teorisi ve asabiyet teorisine göre işte yaklaşık dört nesilde, dört jenerasyonda e, hanedanlıklar aşağı yukarı yıkılıyor. Dört beş jenerasyonda. Çünkü e, biraz evvel işte izah etmiştim. E, birinci jenerasyonda e, başta dişilet ile Nail'e hanedanlığı, sultanlık olarak ilan ediyor. Ondan sonra ikinci e, jenerasyon onları gördüğü için onlara e, destek oluyor. Üçüncü jenerasyon bunların kıymetini bilemiyor. Dördüncü jenerasyon ise tamamen uzaklaşıyor bu e, şeyden dolayı ve yıkıma doğru gidiyor. Arkadaşlar Medvedev, biliyorsunuz e, Putin'den sonraki Rusya Başbakanı'nın adı da Medvedev'di. Rus ayısı demektir arkadaşlar. Medvedev, Rus ayısı. Ee, ve en büyük işte, yani, kuzeyde olduklarından dolayı coğrafi lokasyon e, itibariyle Rusya e, ile bunlar e, birinci tehlikeleri karşılarındaki. İkincisi ise Timur-Lenk. Lenk neydi arkadaşlar? Timur-Topal demek değil mi? Topal-Timur. Yani bir Timurlarla bir de Ruslarla. Hiç kolay, ikisi de kolay e, şey değil. E, düşman değil. Dolayısıyla Altın Ordayı e, Ruslar zayıflatıyor ve Timur'un saldırıları yani Ruslar ve a, a, şey, e, Timur birisi Türk Müslüman, öbürüsü işte yani Moğollaşmış Türk e, tabii Timurlar dolayısıyla e, Altın Orda Hanedanlığı arkadaşlar onuncu e, yüzyıldan itibaren Müslüman olmalarına rağmen e, bunlar Türk İslam sentezini hakikaten iyi uygulamış ve ulemaya yapmış oldukları hürmet ve İhtiramla bilinen insanlar saraylarında Saadettin Taftazani gibi, Fahrettin Razi gibi e, İslam kültürü ve medeniyetinin e, dev isimlerini figürlerini e, barındırmışlar. Mesela bugün kullandığımız kurultay ifadesi de yine buradan e, geliyor arkadaşlar. E, aynı, aynı manada o zaman da e, kullanılıyor. Ve bu şekilde yaklaşık bir 261 yıllık şeyden sonra, hükümden sonra altın orda devleti de Timur ve Rusların saldırılarıyla zayıflayarak tarih sahnesinden çekiliyor arkadaşlar. Timurlar yaklaşık 100 yıllık bir hanedan. Türkleşmiş Moğolların Barlas boyundan. Bakınız Barlas'tı ve bugün de hala kullanılan bir soy isim. Timur'un iki lakabı var arkadaşlar. Birincisi Göregen, kralın kayınbiraderi. İkincisi Lenk, Timur Lenk. Farslı olan ifade. Semerkant, başkent. Doğu Anadolu'yu düşünelim. Kuzey Hindistan ve Hint seferleri, Timur'un Hint seferleri Hindistan'da yönetim değişikliğine sebebiyet veriyor. Ve tabii ki yani bizim yakın tarihimiz açısında Timur'un Anadolu'ya gelmesi ve 1402'de Evet, ee, Esma Hanım'ın bilgisayarında galiba e, bir ufaklık var veya tabi biz anlayamıyoruz. Çocuktur, evet ben de öyle tahmin etmiştim. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar, Timur'un e, 1402'deki Ankara Savaşı'nda e, yıldırımı e, işte, Bay Bayezid Sultan Bayezid e, yenmesiyle beraber e, aslında İslam dünyasında adını duyuruyor. E, şimdi o, tabii ki bu yani Anadolu'daki bu e, İslam hakimiyeti açısından son derece dönüm noktasıdır arkadaşlar Bayezid. In. Hatta şöyle rivayet olmuyor Bay Timur'un Bayezid'i esir aldıktan sonra Şin'i de esir ettiğini. E, o, o tarihten sonra işte Osmanlıların bu hani e, cahillerlik sistemine ağırlık verdiğini ve resmi olarak e, hanımlarıyla nikahlanmadıkları veya işte yani, nikahla mutlaka hanımlarıyla nikahları vardı ama hani hanım sultan olarak e, bu ihtimale karşı e, bu yöntemi takip ettikleri söylenir. E, ne kadar doğrudur ben de bilmiyorum ama şimdi Timur eski Türk geleneğini arkadaşlar takip ederek e, neyse ki toprakları oğulları arasında e, paylaştırıyor ve bu da onların da yıkımına e, sebebiyet veriyor. Bakınız Osmanlılar hep bunlardan öğrenerek arkadaşlar e, belki de bu e, yöntemi takip etmiyorlar. Yani 100 yıl içerisinde Timurlar e, 1507 yıl, yılında Hüseyin Baykara'nın o coğrafyada öne çıkmasıyla tarih sahnesinden silinip gidiyorlar. Şimdi bir 220 yıllık aşağı yukarı bir devlet daha var. Bu şeyde Safaviler arkadaşlar. Şimdi Safavilerde şimdi Safa deyince aklınıza hemen İran coğrafyası gelmesi lazım. İran coğrafyası. Ve netice itibariyle bunlar Anadolu'da 15. yüzyıl boyunca devam eden bir Türkmen boyu aslında Şiirlikleri daha ağır basan. Bugünkü İran'ı Kabataslak sınırı ilk defa işte bu Safaviler tarafından çiziliyor arkadaşlar. Bir yani aslında İran bölgesi, Acem bölgesi ama Safaviler Türklerin boy ve kabilelerin kurmuş olduğu bir devlet. Ee, ve bunların Şii kimlikte olması her zaman için hem Osmanlı'nın hem de Cumhuriyet Türkiye'sinin arkadaşlar devlet refleksini e, harekete geçirmiştir. Yani e, onların Şii olması, Türk olsalar bile e, ona karşı e, hem Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten e, devlet aklı e, mesafeli durmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü neden? E, Anadolu coğrafyasında da heterodoks inanca sahip. E, Alevi kimlikler olduğu için e, onların bu e, Sekterian e, mesleği kullanarak e, siyasi bir nüfuz elde etmek istemeleri ihtimaline karşı böyledir. Hala da böyledir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve bir e, o dönemde bir Osmanlı-Safavi çekişmesinden rekabetinden bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu sadece siyasi ve askeri anlamda değil, ekonomik anlamda da. Kültür ve Edebiyat alanında da e, anlamında da e, vardır. Bakınız bu Orhan Pamuk'un e, Benim Adım Kırmızı, My Name Is Red değil mi o kitap? Bu aslında bunun hikayesidir arkadaşlar. Yani Osmanlı Safavi rekabetinin hikayesidir. Kültür ve Edebiyat alanındaki e, okuyanınız var mı My name is red, şey, Benim Adım Kırmızı? Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı kitabını okuyanınız var mı arkadaşlar? Okuyun arkadaşlar, ee, okuyun tavsiye ederim. Ee, son derece başarılı bir e, roman romandır ve işte Osmanlı-Safavi e, e, çekişmesinin işte e, şiir e, ve e, tesip e, gibi sanatlardaki yansımasını e, anlatır. Şimdi bakın aslında bu Safavi devleti 1500 yıllardan 1722 yıllara kadar İran coğrafyasında de, devam etmiş Türk kökenli komutanlar tarafından kurulmuş e, evet e, bir devlettir demiştik ya bakınız Osmanlı e, kendi bünyesi içerisinde e, doğru arkadaşlar doğru yani orada bir bilgi yanlışı e, şey ya da kastı yok e, o, o, o açıdan hani okuyabilirsiniz e, tabi neticede bir romandır yani e, kurgu vardır mutlaka işin içerisinde e, ama e, yani o o roman e, yani böyle araştırmaya dayalı roman geleneği batıda çok yaygındır. O usul ve metoda göre yazılmış nadir kitaplardandır yani. Şimdi sadece duygu düşünce dünyasından gelen ilhamlarla yazılan kurgu değil de tarihsel verilere, gerçeklere dayalı ve kurgunun da içerisinde olduğu bir literatür türüdür. Ee, gerçekten başarılı bir romandır. Yani bu, bu açıdan baktığınız zaman ee, Batı'da çok yaygındır. Ve hani e, Batı romanlarını okuduğunuz zaman bu, bunun bir canır olarak çok yaygın olduğu yani şu, şöyle söyleyeyim işte bir 15. yüzyılda bir e, yelkenlideki hayat üzerine bir e, hayatta geçen bir roman yazılacaksa e, müellif oraya gider orada e, günlerce yatar. efendim söyleyeyim e, o gemiyi işte her şeyle öğrenir. Ondan sonra e, romanı yazar. Bu hani tarihsel delillere e, dayalı bir roman türünden kastım odur arkadaşlar. Şimdi bakınız e, bu Osmanlı'daki e, Osmanlı Devleti'ndeki bu Safavillere karşı olan e, şey var ya mesafeli davranış bu aslında Osmanlı'nın kendi bünyesi içerisindeki bu Alevi kimliklere karşı müsamahakar davranması neticesini de beraberinde getirmiştir. Bakın bu çok önemlidir. Mesela Osmanlı devleti sünni bir devlet olmasına rağmen, işte Bekter şey gibi, Nakşibendilik gibi, işte kadirilik gibi, Şazeli gibi, Ehl-i Sünnet çizgisinde bulunan tasavvuf, Ekollerini Mevlevilik gibi benimsemesine rağmen kendi ordusunun bel kemiğini oluşturan Yeniçeri ordusunu Bektaşi yani Alevi inancını özümseyen Bektaşi tekkesine devretmiştir. Ve bununla bir mahzur görmemiştir arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar? 1826'ya kadar. Onları devlet içerisinde akomode etmiş, çok iyi entegre etmiştir bu anlamda. Geçenlerde işte hani birkaç gün önce Başbakan'ın işte ikinci Mahmut'un yapmış olduğu e, yani gençleri ordusunu kaldırması e, doğruydu ama beklentilere tavır alması yanlıştı. kasıt budur aslında. Yani e, devletin o entegre politikasını devam ettirmemesini kastetmişti etmişti Davutoğlu. E, çünkü Osmanlı Devleti e, Safavi tehlikesine karşı e, kendi bünyesindeki heterodoks inancı sahip insanları kendi bünyesi içerisinde tutmayı başarmıştı. Şimdi arkadaşlar işte de biliyorsunuz işte çaldıran Safavileri ile Osmanlı'nın arasındaki savaştır. Ve Safavilerin tarih sahnesinden silinmesine sebebiyet veren bir savaştır. Osmanlı'nın Safaviyi devletini bu savaşla bitirmiştir. 1722 1779 arası Fetret dönemi ve ondan sonra da Safviler bir daha tarih sahnesine gelmeye kudretleri yetmiyor. Kaçarlar dönemi başlıyor. Demek ki onların küllerinden bir Phoenix doğuyor ve bu Kaçar devleti. O da 146 yıllık bir devlet. Yine İran neografiyasında. Çünkü Kaçar boylarının desteğiyle kuruluyor bu devlet arkadaşlar. Bunlar modern İran'ın kurucusu sayılıyor. Demek ki modern ee, İran'ın kurulmasında kaçar Türklerinin e, Tahran'ı başkent yapıp modern İran'ın kurmasında çok büyük emekleri var. Ee, ve bugün e, Türkçe'nin Türkiye'den sonra en fazla konuşulduğu ülkelerden bir tanesi arkadaşlar neresidir? Ee, İran'dır. Evet e, burada Fethali var. Şahlar tarafından yönetiliyor. Avrupa ile Aynı Osmanlı gibi münasebetler kuruyor. Bakın Osmanlı modernizasyonu var ya işte Tanzimat'tan sonra benzer bir çabada İran'da gerçekleşiyor. Otorite merkezileştirilmeye çalışılıyor. Bir merkezileştirme politikası. Ama bu şeyi siyaset teorisi, doktrini ulemanın tavrı arkadaşlar. Ekonomik savurganlık 1925'te bir askeri darbeyle kaçar devletine 146 yıllık bu işte e, tarafından kurulan devletin tarih sahnesine e, Şah Rıza Behlevi tarafından atılmasına sebebiyet veriyor. Demek ki arkadaşlar işte Eyyubiler efendime söyleyeyim e, akabinde Memlükler ondan sonra e, Memlüklerden sonra Altınorda Anlı, oradan Safavi, Timurlar, Safaviler ve kaçarlar. Bu 5-6 e, Türk İslam Devleti'ni de e, inceledikten sonra e, ikinci dönem yani e, ikinci dönem değil bu dönem birinci dönemdeki e, Türk İslam Tarihi yani Siyer'in ikinci bölümü olduğu için e, öyle söyledim. E, bildiğimiz bu devletlerin e, tarih sahnesinden silinmesiyle beraber o defteri kapatıyoruz ve bundan sonra Osmanlı'ya başlıyoruz arkadaşlar. Demek ki artık kaçarların da yıkılması, Safavilerin yıkılması, Altın Ordan'ın, Eyyubilerin yıkılmasıyla beraber Büyük Selçukluların yıkılması, Anadolu Selçukların da beyliklere dönmesiyle beraber Anadolu'da siyasi birliğin olmadığı, Moğol istilasının olduğu, bir yandan Haçlı Seferlerinin devam ettiği, Timur'un Timur gelip işte yer yer Efendimiz'in zulümler, katliamlar yaptığı bir kaos coğrafyası. Anadolu coğrafyası. E, siyasi birlik e, yok. Askeri birlik yok. Beylikler arasında ikiden mücadeleleri var. E, ve e, işte kuzeydeki Türk beylikleri Ruslarla, e, kimisi işte Hintlerle, daha kuzeydoğudaki, e, kimisi e, batıdakiler e, Haçlı ordularıyla. E, onlar olmadığı zaman birbirleriyle savaş halindeler. Bir kaos coğrafyası var. Tam Mevlana Celaleddin Rumi'nin o kaos döneminde Şems-i Tebrizi'nin bir Anadolu'yu aydınlatması gibi arkadaşlar. İşte böyle bir siyasi kaosun olduğu ortamda Osman Gazi Osman Gazi 1247'li yıllarında dünyaya geliyor ilgili tarihinde ve Söğüt-Domaniç taraflarında artık bir beylik olarak tarihte tarihte tebarüt etmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar Osmanlı devleti bu bildiğimiz saydığımız 250 yıl ortalama ömrü olan hanedanlıklar gibi bir hanedan değil. O da bir hanedanlık ama tam 600 küsür yıl, 620 yıl hüküm sürmüş İslam medeniyet tarihinin en uzun soluklu, en uzun süre hakimiyetini devam ettirebilmiş ve Haçlılar ile İslam dünyası arasında tampon görevini görmüş ve anemi İslam'a büyük hizmetler yapmış ve aynı zamanda İslam medeniyet tarihinin de sanatta, edebiyatta, askeri ve ekonomik alanlarda zirve örneklerini vermiş koskoca bir medeniyettir arkadaşlar Osmanlı. Bu açıdan çok önemlidir Osmanlı tarihi bizim açımızdan işte. Modern Türkiye de Osmanlı'nın bir devamı olarak kabul edilir. Onun e, külleri üzerine inşa edilmiştir. Hatta hatta Osmanlı devletini bazı Batılı yazarlar Türkiyeyi Osmanlı devletinin e, bir devamı olarak e, kabul ederler. Peki soru şu burada: e, Nasıl oluyor da klasik Türk e, İslam devletleri 250, bilemeden 300 yıl gibi bir süre Hakim olurken Osmanlı bunu tam ikiye katlıyor. Daha da fazla belki. 600 küsur yıl ayakta kalabiliyor. Bunun sırrı nedir? Arkadaşlar bu soruyu hem doğuda hem batıda tarihçiler, sosyal bilimciler hala araştırmaya devam ediyorlar. Bunun tek şıklı bir cevabı yok. Birçok cevabı var. Ve bu cevaplar bile aslında bugün için tatmin edici değil. Evet, tarihten kalan tecrübe bunlar. Bir tanesi olur. Toprakların kardeşler arasında paylaştırmamış olması. işte iskan politikası, istimaletin etkisi. Devam edelim arkadaşlar. Başka ne olabilir mesela? Allah'ın bir lütfu, işte coğrafi konum, lokasyon, adaletle hükmetmesi. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Başka ne olabilir? Evet lokasyonu söyledik. Başka ne olabilir? Dine verdiği önem. Daha başka Fatih'in Kanun Ammesi. Evet. Manevi zenginlik. Ekber ve Erşet. Evet arkadaşlar dinliyoruz. Devam edin. Gayet iyi gidiyorsunuz. Hiç ekonomiden bahseden yok. Askeri güç. Yalla, kurumsallaşma vakıf tımar iltizam başka siyaset batıyı açalım edebiyat ya selam hoşgörü merkeziyetçi sistem yeni kıtaları keşfetme hangi kıtayı keşfetmiş osmanlı donanma, jeostratejik konum. Eyvallah. Kader, kadere bak diyorsunuz ha. Evet. Hı, hı. Hı hı. Kimse Enderun'dan bahsetmedi. Tevşirme'den bahsetmedi. Heh. Ali Bey. Kimse Hanegi himaye sisteminden bahsetmedi arkadaşlar. Nedir Hanegi himaye sistemi? Yok. Tamam arkadaşlar gayet güzel. Şimdi e, peki bunların hepsi mi? E, yoksa hiçbiri mi? Tabii ki hiçbiri diyemeyiz arkadaşlar. Bunlar e, bakınız e, hani sosyal bilimlerde araştırılıyor dedim ya bunlara ilaveten çok daha sofistiki teoriler var. E, özellikle batı tarihçileri arasında. Şimdi Virginia Aksan ismini duydunuz mu hiç? Virginia Aksan. Hmm. Evet, birisi yazmaya başlayınca ben de evet falan diye cevap bekliyordum. Şimdi arkadaşlar Virginia Aksan Kanadalı bir hanımefendi. Bir Türk'le evli. Oktay Bey'le. Ve Dünyada şu anda Osmanlı savaş tarihi üzerine yani military history dediğimiz savaş tarihi üzerine en uzman şahıslardan biri, belki en uzman şahıs ama en uzmanlardan biri, çok iddialı olmayalım birisi, Kanadalı bir profesör hocamız. Şimdi onun kitaplarını mutlaka okuyun son derece isabetli görüşleri olan son derece analitik yönü güçlüdür yani şimdi Osmanlı'yı savaşlar üzerinden Hani okuyan değerlendiren yani savaş deyince sadece savaş değil, ordusu orduyla ba bağlantılı olarak ekonomik sistemleri vergilendirme toprağın yönetimi vesaire vesaire çok iyi etraflıca analiz eden bir hoca zaman zaman gelir yani o mesela çok önemli bir isimdir. Nasıl ki Süreyya Faruki tarih sosyolojisi açısından Osman tarihi içerisinde bir e, önemli bir isimse Virginia da arkadaşlar e, tarih açısından e, önemli. Bunların hepsi Halil Hoca'nın talebeleridir. Halil İnalcık Hoca'nın talebeleridir. E, fakat Halil İnalcık'ı özellikle Virginia Aksan'ın tarih, e, askeri tarih konusunda çok e, geçtiğini düşünüyorum. Şimdi Virginia Aksa'nın e, Kuzey Amerika'da olması hasabıyla e, Osmanlı'nın neden Osman Beyliği başarılı oldu da e, diğer beylikler başarılı olmadı. E, Virginia Aksan. Evet arkadaşlar. Soy ismi Türk gördüğünüz gibi. Şimdi evet. E, şimdi arkadaşlar. Diyor ki Virginia Hoca. Ee, neden Osmanlı Beyliği, Osmanlı Beyliği başarılı oldu da diğer e, beylikler başarılı olmadı? Sizin bazı arkadaşlarınızın da ifade ettiği gibi diyor ki lokasyon, lokasyon, lokasyon diyor. Yani lokasyon, lokasyon, lokasyon ne demek? Aslında biliyor musunuz bu, bu üç kelime e, Kuzey Amerika'da ev alacağınız zaman ya yani batıda bir ev alacağınız zaman işte bir emlakçınızın size söyleyeceği üç kelimedir yani işte. Konum, konum, konum yani. Bir evin e, değerini arttıran en önemli şey konumudur. E, doğru bahsetmiş olabilirim geçen dönemde. Şimdi e, Osmanlı Beyliği de hep e, Bizans tekfurlarının sınırlarında yaşamış, orada kurulmuş. Stratejisini hep batıya doğru e, yöneltmiş. Ama göz ucuyla da Anadolu Beylikleri içerisindeki güç dengelerini, değişen güç dengelerini çok iyi takip etmiştir. Osmanlı'nın e, sürekli toprak kazanması sebeplerden bir tanesi budur. Şimdi bunu şöyle de izah edebilirsiniz. Yani Osmanlı gayrimüslim coğrafyayla ilgilenmiş, Müslümanlara kılıç çekmemiş, kan ve Cenab-ı Hak onların bu hüsnü niyetine binaen onların önünü açmıştır da diyebilirsiniz buna. Ve e, bu şekilde arkadaşlar Osmanlı beyliği e, jeostratejik konumunu kullanmak suretiyle batıya doğru açılmış ve ilerlemiştir. Osmanlı'nın e, büyümesindeki sebeplerden bir tanesi budur. İkincisi İngiliz bir tarihçinin söylediği gaza tradition yani gaza geleneği çok önemlidir arkadaşlar. Gaza geleneği nedir? İşte bu e, bu cihat geleneği yani uç beylerin sürekli olarak mevsimsel olarak cihada çıkmaları ve bunun bir yaşam tarzı haline gelmesi arkadaşlar bu şeylerin çok enteresan bir karışım vardır burada hem sufidir hem cihadistir yani Osmanlı Osmanlı devliği hem tasavvufi ahlakla ahlak ahmide ile bezenmiştir hem de bu aksiyonel ruhundan vazgeçmemiştir. Bakın bu ikisini bugün İslam dünyasında bulmak çok zordur arkadaşlar. Yani mutasavvufların cihatla işi yoktur. Cihatların da e, maalesef tasavvufla işi yoktur. Dolayısıyla Osmanlı'nın e, bu kombinasyonu gerçekten uniktir, gerçekten eşsizdir arkadaşlar. Ve e, ikisi bir araya geldiği zaman işte e, Batı'nın İslamlaşması ve Gaza tradisyonu çok önemli bir yer. Sürekli olarak yani kendisini yenile, yenilemek zorundadır. Üçüncü olarak yine bahsetti arkadaşınızdan bir tanesi istimalet politikası. değil mi? Yani Elif Sint'a iki bir şeyi istemek anlamında kullanılıyordu Arapçalı. Kalpleri meylettirmek. müellifeyi i Kulübü kalplerini kazanmak amacıyla Osmanlı Beyliği bir istimalet politikası e, gütmüş ve bunlara son derece başarılı olmuştur. Yani Bizans İstanbul'un fethinden önce işte İslam Konstantinopolu topraklarında sokaklarında e, e, papalık serpuşu görmektense Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederim diyebiliyorsa insanlar bu onların Osmanlıların istimale politikasıyla insanların kalplerini gerçek fetihten önce fethetmelerinden dolayıdır. Şimdi tabii ki bu birincisi yani bu e, bu reel sebeplere doğudan gelen Türkmen beylerinin, beyliklerinin Osmanlı nüfusuna katılmaları ve bir demografi, bir popülasyon kayması çok önemlidir. Yani Osman Beyliği batıya doğru yöneldikçe doğudan Türkmen beylerinin dikkatini çekmiş, büyük nüfus kalabalıkları gelmiş Osmanlı'ya katılmıştır. Yani tabiri caizse sürekli bir insan kaynağı, havuzu oluşmuş ve bu da yani bir yerde insan e, nüfusu fazla ise orada ancak e, şey olabilir arkadaşlar. E, bir ilerleme olabilir. Bir, e, yani şenlendirmek nedir mesela? E, bu tabiri çok kullanılır Osmanlı kaynaklarında Yani bir araziyi alıp şenlendirmek. Orayı insanla doldurmak. Çocuk evi şenlendirir. Niye? E, etrafta gürültü yapar, ses yapar. İşte bilgisayarda yazı yazar mesela. Şey yaparken, annesi dersin derken. Ortalığı şenlendirir yani değil mi? Çocuk nasıl böyle işte tebessüm vesile oldu. Bazen gidişte kapıyı çalar, çalar. Yani burada olduğu gibi. İşte Türkmen beyleri arkadaşlar bu şekilde gelmiş ve Osmanlı'ya bir hazır kıta asker olmuşlar ve Osmanlı insan kıtlığının olduğu bir dönemde arkadaşlar, insan kıtlığının olduğu bir dönemde, doğuda ve batıda sürekli Asker ta, ta, e, takviyesiyle güçlenmiştir. Bakın Doğu'da ve batıda dedim. Niye? E, batıda ne var? Black Death dediğimiz Avrupa'nın değil insanlık tarihinin en büyük veba salgını var. Değil mi? Bu arkadaşlar e, hakikaten insanlık tarihinin en büyük kayıplara sebebiyet e, veren bir kara vebasıdır. Yaklaşık evet, Black Death kara veba demek. Yaklaşık 75 ile 200 milyon insanın bu kara vebadan öldüğü tahmin ediliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupa'daki şehirler ölü şehirler haline gelmiştir. Kara veba sebebiyle. Ekonomileri üretecek insan olmadığı için zayıflamıştır. Buna ilaveten Haçlı Seferleri ki aynı dönemdedir arkadaşlar. Büyük kayıplara sebebiyet vermiş. Avrupa adeta boşalmıştır ve oraları fethetmek kolaylaştırmıştır arkadaşlar. Bak... E Şimdi yani şu ankiyle kıyası kabil değil arkadaşlar. Black Death'i okuduğunuz zaman göreceksiniz e, yani bu kara veba e, zaman zaman Osmanlı'ya da musallat olmuştur. E, veba, hani asrın vebası diyoruz ya şimdi mesela. Hani internet asrın vebası da filan. E, dolayısıyla arkadaşlar gerçekten şehirleri boşaltmıştır. Yani insan bunun üzerine çok film vardır. E, yani hem ben filmden ziyade okumanızı ter tercih ederim. E, kara veba üzerine. Büyük bir kıyım olmuştur. Yani ee, bakınız medeniyetlerin yok olmasında bulaşıcı ve salgın hastalıklar bir numaralı etkenler arkadaşlar. Yani bugün bile mesela bazı coğrafyaların ekonomisini çökertmek amacıyla salgın hastalıkların ee, olabileceği bir komplo teorisi olarak söyleniyor. Ama ben bunun öyle olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten ee, tarihte ne zaman büyük salgınlar olduğu için ne zaman büyük e, kıyımlar olduysa e, bunun arkasından büyük işgaller olmuştur. E, Hakeza e, büyük depremlerin akabinden e, akabinde e, coğrafi e, anlamda siyaset e, elde iştirmiştir. İstanbul'un fethini bile buna bağlayan bir e, yazar ve araştırmacı grubu vardır. Şimdi arkadaşlar saat 9 oldu. E, şu, sizin başka bir dersiniz var mı şu anda? Öyle mi? Tamam. Peki o zaman şey yapalım. İnşallah önümüzdeki derste devam edelim. Derslerimiz artık daha zevkli hale gelecek inşallah. Size bunu garanti verebilirim. Çünkü yani Osmanlı tarihi bizim tarihimiz ve bugünü ilgilendiren bir tarih. Bugün bugün anlamak için mutlaka Osmanlı tarihini anlamak gerekiyor. Hatta ve hatta Avrupa tarihini anlamak için Osmanlı tarihini anlamak gerekiyor. Arkadaşlar Dünya tarihini anlamak için Osmanlı tarihini anlamak gerekiyor. Bunlar iddialı değil. Emin olun. Ee, i̇nşallah beraber zevkle ee, Şimdi arkadaşlar telafi şey yapacağız. Ee, dersleri birleştireceğiz. Ayrıca bir şey yapmaya gerek yok. Ee, i̇nşallah dersleri birleştirelim. Ee, yani bir derste iki ders işleyelim. Ondan sonra e, şey telafiye gerek kalmaz inşallah. Peki arkadaşlar. Şimdi o zaman sizi diğer dersteki e, Dersinizin hakkına geçmeyelim. Yani adil adil olalım. İnşallah önümüzdeki hafta salı günün saat 8'de Allah'tan bir mani, kuldan bir zulüm olmazsa burada buluşalım tekrar inşallah. Hepinize Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diyorum. Allah sizlerden razı olsun.